Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Çok değerli kardeşlerim, alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımızın lütfuyla, keremiyle, ihsanıyla yine bir sohbette beraberiz. Sözümüzün başında yine Rabbimize hamd ediyoruz. Alemlerin yüce Rabbine kainatı yoktan var eden yüce kudrete sayısız hamd ve senalar olsun diyor. Sonra bahşettiği nimetlere hesapsız şükürlerle, nihayetsiz şükürlerle şükrediyoruz. Sebebi Hilkatimiz sebebi vücudumuz, her şeyimiz, liderimiz, önderimiz, rehberimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ki onun için ne desek az değerli kardeşlerim. ...sayısız salat ve selamda bulunuyor. Kendim adına, sizler adına... Ta ...Medine-i Tayyib-i Tahire'de... ...Mescidi Nebevi'de, Şebeke-i Peygamberi'de dururcasına... ...sayısız salat ve selamımı arz ediyorum. Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatmaya... ...onun ahlakını aktarmağa ve onu tanımaya çalışıyoruz. Ve bu sohbetler böyle devam edecek inşallahurrahman. Bugünkü sohbetimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önemle üzerinde durduğu, tabi başta Cenab-ı Hak Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'de tembihlerde bulunduğu ama aleyhissalatu vesselamın da Kur'an ayetlerini teyit ederek önemle vurguladığı ve üzerinde durduğu bir konuya temas edeceğim. Anne ve baba hukukundan anne ve babaya saygıdan bahsedeceğim. Değerli kardeşlerim, enteresandır. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri, malum, küçüklüklerinde daha dünyaya gelmeden babasını kaybetti. Çok küçük yaşta da, altı yaşlarında da annesini kaybetti. Buna rağmen, alemlerin Yüce Rabbi Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitapla Anne ve babaya saygıyı emreder. Kaç tane ayeti kerime vardır bu konuda. Zaman zaman vaazlarımızda, sohbetlerimizde, değişik münasebetlerle, siz değerli kardeşlerimize aktarmaya çalışıyoruz. Ve de siz bu konuyu biliyorsunuz. Ama, yani e, söze latifeyle başlamış olalım isterseniz, semadan haşa, yeni haberler getirecek değiliz ya, tabii ki biz, Buna ihtiyacımız olduğu için, bugünün toplumunun, bugünün cemiyetinin bu konuların tekrarına, tekrar tekrar gündeme getirilmesine ihtiyacı olduğu için, biz bunları tekrar tekrar hem kendimize faydalı olalım hem de siz değerli kardeşlerimize hatırlatmış olalım diye konu ediniyoruz. İşte anne ve babaya saygı konusu da o konulardan biri hakikaten ne kadar üzerinde durulsa, ne kadar ihtimam gösterilse, ne kadar ciddiye alınsa azdır. Çünkü Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an'da İslâmü'l-übillah وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا diye buyururlar. İsra suresinde ayeti kerime, değişik surelerde bu konuda, bu ayeti kerimeye benzeyen başka ayetlerde var. Ama ben bugün, Teberrüken bir tanesini almış olacağım değerli kardeşlerim. Birkaç hadisi şerif de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinden alacağız. Ümit ediyorum ki belki bazı kardeşlerime veya bazı gençlere faydalı olmaya çalışırım. Faydalı olurum inşallah. Bunu Rabbimden niyaz ediyorum. Alemlerin Yüce Rabbi böyle buyuruyorlar. وَقَدَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا illa <gülüyor> اِيَّهِ Rabbın emretti ki kat'iyyetle ifade etti ki, ayetinde açıkça belirtti ki, yani hükmediyor ki vaka kada, el ellâ te'abudû illâ iyâhu, ondan başkasına kat'iyetle kulluk etmeyin diye. Daha derli toplu bir ifade ile, Zülcelal Hazretleri, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretti. Net. İslam, vahdaniyet dini, tevhid dini, Ondan başkasına kul olunmaz. Allahu Zülcelal Hazretlerinden, alemlerin Yüce rabinden başkasına secde edilmez. Başkasının önünde eğililmez. Başka manevi bir otorite kabul edilmez. Ve de değerli kardeşlerim, hemen burada şu hadisi şerifi siz değerli kardeşlerimize duyurmak bir vecibe olur. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Hazretleri, لَا تَاعَتَ fi ف۪ي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ Allah'u Zül Celal Hazretlerine isyanın, karşı gelmenin, onun emirlerine ters düşmenin olduğu bir yerde hiçbir mahluka, hiçbir yaratılmışa itaat olunmaz. İsterse bu anne ve baba bile olsun. Takdir edersiniz ki biraz sonra söyleyeceğiz hadisi şeriflerle inşallah. Bir kulun üzerinde en çok anne ve babanın hakkı var. Ama... Biz madem ki müminiz, madem ki Müslümanız, alemlerin Yüce Rabbi bizi bir İslam beldesinde ve kendine kul olarak yaratmış, bu bizim için ne büyük şeref? Rabbimizden başkasına kulluk yok. Başkasına itaat yok. Başkasına Tanrı gözüyle haşa bakmak ve önünde eğilmek asla yok. Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz Hazretleri de bu konuya işin ciddiyetine böyle işaret ediyorlar. Herhangi bir konu, hangi konu olursa olsun, hangi mesele olursa olsun, karşımızdaki güç kim olursa olsun, bizi Allah'a isyana, Cenab-ı Hak Hazretlerine karşı gelmeye, Allah'u Zülcelal Hazretlerinin haram kıldığı bir şeyi işlemeye yöneltiyor veya o tarafa doğru efendim yönümüzü çevirmek istiyorsa, orada kula Cenab-ı Hak Hazretlerinin emrine itaatın, Tersine olan bir durumda orada beşer kim olursa olsun ona itaat yoktur. Değerli kardeşlerim Cenab-ı Hak Hazretleri aynı güçte, aynı kuvvette ve aynı emirle yani kada emriyle ve bil yine ihsana anne ve babaya da ihsanı emretti. İyiliği emretti. Öyleyse Cenab-ı Hak Hazretlerinden başkasına kulluk etmediğimiz gibi O'na kul olduğumuz gibi, O'nun emirlerine itaat ettiğimiz gibi, riayet ettiğimiz gibi, anne ve babamıza da iyilik edecekmişiz. Onlara ihsanda bulunacakmışız. Onlara güzel muamele ki aşağıda gelecek. Devamlı buyuruyor ki Rabbimiz, meseleyi daha da açığa kavuşturuyor. Ayet-i Kerime اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَارَ اَحَدُهُمَا Eğer onlardan ikisi birden, anne ve baba beraber, veya herhangi biri vefat etmiş, bir tanesi kalmış, baba kalmış veya anne kalmış. Veya ehaduhuma, onlardan biri eğer yaşlılıklarında senin yanında kalacak olurlarsa. Yani ikisi birden var veya onlardan bir tanesi kalmış. Böyle bir durumda. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Sakın onlardan şikayette bulunma. Onların bir isteklerinde bir taleplerinde üf deme. Yeter artık deme. Haşa haşa. Bıktım sizden haşa. Asla deme. Onlara üf bile deme. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ Sakın onlara kötü muamele yapma. Sakın onları reddetme. Sakın onlara karşı gelme. Ters bir muamele onların kalbini kıracak, onların gönlünü rencide edecek bir şey yapma. Ve لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Onlara tatlı söz söyle. Onların gönüllerini al. Onları sakın incitme. Hatta anne ve baba diyerek değil de mümkünse anneciğim diyerek hitap et. Babacığım diyerek hitap et. Ve onların duasını değerli kardeşlerim ganimet bilmek lazım. Hele hele yaşlılık hallerinde. O malum o gönülleri incelmiş, rikate bürünmüşler, Belki dünyada kendilerini yalnız hissediyorlar. Hele hele o bazı işlerini kendileri göremiyorlar. Evlatlarının, oğullarının, kızlarının, yakınlarının yardımına ve takviyeye ihtiyaç duyuyorlar. Bilhassa öyle bir zamanda onlara hizmet. Şereflerin en büyüğü, mazharit, mazhariyetlerin en güzelim. Cenab-ı Hak Hazretleri'nin bir kulunun cennetinin kapısını açması için sanki onlar kula lütufları Rabbimizin yani onlara hizmetle cennete girmek için e hadis-i şerifler geleceğiz gelecek inşallah değerli kardeşlerim. Ayet-i kerimeyi beraberce tamamlayalım isterseniz önce. Vaqfiyillahi vaqfiylehum bi Rahmetle, şefkatle, merhametle onların ayaklarının altına rahmet kanatlarını ser. Ser. Yani gücünün yettiği kadarıyla becerebildiğin kadarıyla kendini zorlayarak her şeye rağmen onlara rahmet ve merhametle muamele et sanki onların ayaklarının altına döşen Rabbimiz böyle buyuruyorlar bunlar ayeti kerimeler bunlar Rabbimizin isteği bizde sonra yukarıda Rabbimiz ve Rabbuke buyurarak başladılar yani bu durum bizim üzerimize farzdır Rabbimizin emridir bunu yapmak mecburiyetindeyiz <gülüyor> Rahmetle onlara böyle merhametle ve şefkatle davran. Tatlı ton, ince bir ses, nazik bir davranış, kibarca anneciğim diyerek, babacığım diyerek, tamam efendim, biraz da beni dinleyen varsa genç kardeşlerimden istirham ediyorum. Onların gönüllerini mutlaka alarak, onları mutlaka memnun ederek, onların yani böyle hani sordukları bir şeye veya istedikleri bir şeye, Öyle bir cevap vermeli ki, sesimizin tonu bile onların gönüllerine su serpmeli. İşi yapmaktan öte, verdiğimiz cevapla onları karşılamamız daima onlara saygı ve hürmet dolu olmalı. Rahmet ve şefkat dolu olmalı. Çünkü o anda artık ihtiyaçları var. ihtiyaçları. Mesela düşünün değerli kardeşlerim. Babanızı kaybetmişsiniz. Yalnız kalmış bir anne. Yaşlanmış, ihtiyarlamış. Oğlunun, kızının, gelininin, damadının yardımına ihtiyacı var. Mutlaka onun elinden değil gönlünden tutmak lazım. Gönlünden tutmak lazım. وَقُرْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِي سَغِيرًا Ve onlar için de şöyle dua et. Rabbimiz böyle emrediyor. Onlar için de şöyle söyle. رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّ yani سَغِيرًا Ya Rabbi onlar bin küçükken... Nasıl beni beslediler, nasıl büyüttüler, nasıl bana baktılar, nasıl benim dertlerimle dertlendiler? Doğrusunu söylemek gerekiyorsa değerli kardeşlerim, anne ve baba olmadan annenin ve babanın ne çektiğini ve evlatları nasıl büyüttüğünü anlamak mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor. Onun için ben beni dinleyen bilhassa genç kardeşlerime diyorum ki bu bir ...kardeş tavsiyesi, bu bir abi tavsiyesi, bu bir dost tavsiyesi... ...aman anne ve babanıza anne ve baba olmadan önce de büyük bir rahmet ve merhametle hizmet edin. Onlara büyük bir şefkatle yaklaşın. İhtiyaçları varsa hizmetlerini sanki, sanki Cenab-ı Hak Hazretlerinin yüce dinine hizmet edercesine... ...Resulullah'a hizmet edercesine, Kur'an-ı Kerim'e hizmet edercesine... ...ki emirler oradan alınmıyor, onun için böyle söylüyorum... Öylece hizmet edelim inşallah. inşallah. Ve neticede kazanan yine biz olacağız. Ya Rabbi nasıl onlar beni küçükken rahmet ve merhametle besleyip büyütmüşlerse, bu yaşlılık hallerinde, bu acizlik hallerinde, bu ihtiyarlık hallerinde sen de onlara merhamet et ya Rabbi. Sen de onlara rahmetinle muamele ile Allah'ım diye dua et onlar için diye Rabbimiz emrediyorlar. Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuyla ilgili onlarca hadisi var. Birçok hadisi şerif. Yani inanın böyle, birkaç sohbetler devam ettirmek mümkün bu konuyu. Takdir edersiniz, zaten biliyorsunuz. Hani sahabe-i ikram efendilerimizden bir zat gelerek aleyhissalatu vesselama sormuşlardı. Ya Resulallah, bir anne ve babanın, Evladı üzerindeki hakkı nedir? Yani bir evlat anne ve babaya nasıl bakmalı? Nasıl muamele etmeli? Onlar için ne düşünmeli? Kainatın efendisi bütün meseleleri halledercesine böyle buyurmuşlardı. Huma cennetuke ve naruk. O ikisi, annen ve baban senin ya cennetindir ya da cehennemindir. Yani açık, net. Eğer onlara hizmet edersen, eğer onların gönlünü razı edersen, onların hayır duasını alırsan, onları memnun edersen, onlar ölürken senden memnun olarak ölürlerse cennete gidersin. Aksi takdirde onlar senin cehennemin olurlar. Yani eğer Allah korusun bir evlat kim olursa olsun. Acizane ben kardeşiniz şöyle söylüyorum. Bir evlat veli de olsa Mevlana tipinde, Muhiddin Arabi tipinde, Abdülkadir Geylani tipinde yani onlar gibi böyle büyük insanlar Hacı Bayramı Veli gibi, Yunus Emre gibi, Hacı Bektaşı Veli gibi bizim büyüklerimiz var ya değerli kardeşlerim. Onlar gibi böyle büyük insan olsa ama anne ve babasına asi olsa diyeceksiniz ki hocam tenakuz oldu. Doğru yani ben misallendirmek için söylüyorum anne ve babasına asi olan Veli de olamaz değerli kardeşim. mümkün değil. Anne ve babanın duasını almadan ne dünyalık ileriye gider, hele hele ne de ahiretlik asla yolunda olmaz. İlim adamı olamaz o kişi. Veli olamaz, büyük insan olamaz. Velev ki oldu diyelim, böyle farz edelim ki yani misallendirmek için söylüyorum böyle, o kişi cennete giremez. Veli de olsa anne ve babasını razı etmeden cennete giremez. İşte... Hadis-i şerifler ortada. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin ifade-i ortada. Öyleyse anne ve babamız konusunda çok dikkatli olacağız. Çok dikkatli olacağız. Sahabeden Abdullah ibn-i Ebi Evfa radıyallahu anh anlatıyorlar. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturuyorduk diyor Cenab-ı Abdullah. Bir zat koşarak geldi biraz da telaşeli böyle. Ya Resulallah bir kardeşimiz helak olmak üzere, ölmek üzere ama neredeyse imansız gidecek. Neden? E, dediler ki Ya Resulallah kendisine La ilahe illallah demeyi telkin ediyoruz. Yani diyoruz ki La ilahe illallah de başka şeyleri söylüyor ama kelime-i tevhidi söyleyemiyor. Kelime-i şehadeti söyleyemiyor. Başka konuşmaları yapıyor, başka şeyleri söylüyor ölmek üzere ama kelime Tevhid'i telkin ettiğimiz zaman dili tutuluyor, söyleyemiyor ya Resulallah. Aleyhissalatü Vesselam hemen sordular. Bakınız soru çok mühim. Bu delikanlı namaz kılar mıydı? Evet ya Resulallah, namaz da kılardı. Demek ki çok mühim namaz. Demek ki yani bunu artık konunun bir kenarında özellikle söylüyoruz. Namaz o kadar mühim ki son nefeste iman için şart ve lazım. Aleyhissalatü Vesselam son nefesinde kelime-i tevhidi söyleyemeyen için hemen bunu soruyorlar ilk. Dili dönmüyor kelime-i şehadete. Namaz kılıyor mu? Evet kılıyordu ya Resulallah. Genç bir de, e, sahabi, genç bir zat. Aleyhissalatü Vesselam hemen kalktılar diyor kitaplarımız. Hadis kitaplarımız hemen kalktılar. O delikanlının yanına geldiler. Dediler ki ey delikanlı la ilahe illallah de. Ya Resulallah, söyleyemiyorum dedi. Söyleyemiyorum. Dilim kelimeyi tevhide dönmüyor. Ne kadar enteresan değil mi? Ve de korkunç. Rabbim korusun. Onu söylemeden ölenlerin ebedi hayatları perişan değerli kardeşlerim. Zindan, karanlık ve de cehennem. Rabbim muhafaza buyursun. Son nefes çok mühim. O kavşak çok mühim. O köprü çok önemli. Rabbim o köprüden... İmanla geçmeyi nasip etsin cümlemize inşallahurrahman. Dedi ki hemen aleyhissalatü vesselam, bu delikanlının annesi sağ mı? Evet ya Resulallah. Peki annesiyle nasıl? Annesiyle arası iyi değildi ya Resulallah dediler. Derhal bana annesini çağırın. Aleyhissalatü vesselam annesini çağırdı ve o hanıma dedi ki, bak e, oğlun ölmek üzere. Ben şimdi şuraya bir ateş yaktıracağım. Büyükçe bir ateş yaktıracağım ve eğer sen... Müsaade edersen bu delikanlıyı o ateşin ortasında yakacağım. Çünkü sen kendisinden razı değilmişsin. Ancak sen şefaat edersen, sen hakkını helal edersen o ateşten kurtaracağım. Annesi dedi ki, ya Resulallah madem ki siz istiyorsunuz ben hakkımı helal ediyorum. Ben hakkımı sizin hatırınıza helal ediyorum ya Resulallah. Buna Allah ve Resulü şahit mi? Buradakiler de şahit olsun. Siz hakkınızı helal ediyor musunuz? Evet. Allah şahit olsun, siz de şahit olun ki ya Resulallah ben evladıma her şeye rağmen onun yanmasını istemiyorum ve ona hakkımı helal ediyorum. Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ey delikanlı hemen hemen söyle bakayım. Şöyle söyle la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resulü. Delikanlı bu cümleyi tekrar etti ve ruhunu Allah'a teslim etti değerli kardeşler. Yani son nefes gelmiş. Azrail Aleyhisselam hazır bekliyor ama Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu müdahalesi bekleniyor. Kelimeyi tevhidi, kelimeyi şahadeti getirdi ve ruhunu Allah'a teslim etti. Resulullah memnun oldular. Allah'a hamd olsun ki benim vesilemle bu delikanlığı cehennem ateşinden kurtardı Rabbimiz diye memnun ve mesur oldular. Oradan sevinçle ayrıldılar. Değerli kardeşlerim, çok mühim, çok mühim, çok mühim. Tarih bunun enteresan hadiseleri ve hikayeleri ve hatıralarıyla doludur biliyorsunuz. Yani biz zaman zaman bu sohbeti kendi aramızda açtığımız zaman, yaşça benden büyük olan abilerim, amcalarım derler ki, hocam biz çok gördük, çok. Anne ve babasını memnun edenlerin, dünyada da işlerinin rast gittiğini, Son nefeslerinin de çok güzel olduğunu an, ama anne ve babasını razı etmeyenlerin akıbetlerinin ve sonlarının çok kötü olduğunu, çok korkunç olduğunu çok gördük biz bu toplumda diye hep söylemişlerdir. Her yerde genel kaidedir bu. Her yerde genel kaidedir. Ve de dünya bildiğiniz gibi hani Anadolu tabiridir bu. Etme bulma dünyasıdır değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 1400 sene evvelinden tembih ediyor bize. Berru'a ba'ikum teberrukum ebna'ukum Siz anne ve babanıza iyilik yapın, güzel muamelede bulunun, evlatlarınız da size sonunda güzel muameleyle karşılık versinler. Siz anne ve babanızı razı edin, evlatlarınız da size aynı hizmeti yapsınlar. Yani bu neredeyse iki kere iki dört kadar gerçek ve de hakikat değerli kardeşlerim. Öyleyse ne pahasına olursa olsun sadece bir maddeyi peşinden söylemiştim. Allah'a isyan olmayacak. Cenab-ı karşı gelme olmayacak. Kur'an-ı Kerim'e ve Resulullah'a ters düşme olmayacak. Onun dışında anne ve babaların meşru bütün arzu ve isteklerini biz yerine getirirsek biz kazançlı çıkarız. Biz kazançlı çıkarız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadisin devamında yine toplumsal mühim bir noktaya temas ediyorlar değerli kardeşlerim. Hani buyuruyorlardı ya, anne ve babanıza siz iyilik edin, evlatlarınızla size güzel muamelede bulunsunlar. Yani ne ekerseniz onu biçersiniz der ya Anadolu insanı, onun gibi hadisin devamında buyuruyor ki Efendimiz, وَاِفُّ تَعِفَّ نِسَاُكُمْ Siz ey ümmetin erkekleri dürüst olun. İffetli olun, güzel yaşayın, evlerdeki aileleriniz de dürüst yaşasınlar. Yine dünya karşılıklı dengeler dünyası diyoruz. Önce diyor Peygamberimiz bize, siz dürüst olun, siz gözünüze sahip olun, siz gönlünüze sahip olun, siz ahlak ve iffetinize, haya ve namusunuza sahip çıkın, evlerinizdeki eşlerinizde dürüst olsunlar. Yani şöyle bir misal anlatılır. Devlet başkanlarından, padişahlardan, sultanlardan biri tebdili kıyafet yapmış. Halkın içerisinde bir geziyim şöyle, halk ne alemdedir. Kenar mahallelere doğru çıkmışlar böyle. Bir meyve bahçesi, şaheser muhteşem bir nar bahçesi. Demişler şu bahçenin sahibine bir misafir olalım içeriye giriyorlar. De biz diyorlar yoldan geçiyorduk da şurada biraz dinlenelim istedik. Meyveleriniz de çok güzelmiş. İkram ederseniz yeriz falan. Evin sahibi olan zat bahçeden bir tabağın içerisinde birkaç tane nar getiriyor. Kesiyorlar. Nar, hani Adano Anadolu tabiriyle şeker gibi tatlı çıkıyor. İri iri daneli böyle çekirdeği yok. Suudi Arabistan'ın Taif şehrinin narı dünya çapındadır böyle bizim çekirdeksiz üzümlerimiz gibidir sanki değerli kardeşlerim çok kıymetlidir çok cins bir nar vardır öyle bir nar demek ki şeker gibi böyle büyük bir iştahla yiyor padişah ve veziri diyorlar ki yahu biz bunları çok sevdik bize bir daha getirir misin o kişi tekrar narı yani birinci narı yiyince sultan demiş bu bahçe çok güzel bir bahçe çok tatlı da narı var mükemmel bir bahçe ben ne yapayım yapayım, bu bahçeyi bu zatın elinden alayım demiş. İkinci nar gelince kesiyorlar ki yemek mümkün değil, ekşi, tatsız. Diyor ki sultan, yahu ne oldu? Aynı nardan, aynı ağaçtan koparıp getirmedin mi? Diyor efendim aynı ağaçtan getirdim ama birincisi şeker gibi tatlıydı. Bu ise yenmeyecek halde turşu gibi bir şey. Diyor ki efendim Allah-u siz niyetinizi bozdunuz. Sizin içinizde, sizin kalbinizde, sizin niyetinizde, gönlünüzde bir bozukluk meydana geldi ki aynı narı anında bozuldu diyor. Sultan itiraf ediyor. Evet diyor ben burayı senin elinden almayı düşündüm. Ben işte sizin padişahınız, sultanınızım. Senin elinden burayı zorla almayı düşünmüştüm. Yani... Niyet meselesi dedim ya, ona misal vermeye çalışıyorum değerli kardeşlerim. Biz dürüst olursak, eşlerimiz, ailelerimiz de dürüst yaşarlar. Biz onlara sadık olursak, hani son zamanların ciddi rahatsızlıkları ve hastalıkları var ya, biz dürüst olursak Cenab-ı Hak Hazretleri onları şaşırtmaz. Onları şaşırtmaz. Biz güzel yaşamalıyız. Niyetlerimize sahip olmalıyız. Düşüncelerimiz pırıl pırıl olmalı ve de anne ve babamıza, Saygılı olmalıyız ki evlatlarımız da bize inşallahurrahman saygılı davransınlar ve de geleceğimiz güzel olsun. Sözümüzün başında dedik ki değerli kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri daha çok küçükken anne ve babasını kaybetmiş olmasına rağmen Cenab-ı Hak Hazretleri ona Kur'an-ı Kerim'de anne ve babaya saygıyı, itaatı, teslimiyeti, ve de anne ve babaya sahip çıkmayı, onlara ihsan etmeyi, onların hukukuna riayeti emrediyor. Tabii şunu söylemek lazım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında emir bize, ümmete, inananlara, müminleredir. Bunu böylece bilmek ve de böylece hareket etmek mecburiyetimiz vardır. Anne ve babaya saygısızlığın, veya onlara karşı gelmenin, ters düşmenin cezası vebali de hem dünyada hem de muhakkak ahirette, ukvada görülür. İslam büyükleri derler ki, dünyada sıkıntısı, çilesi, kederi en çabuk görülen ceza veya günah anne ve babaya isyandır. Cenab-ı Hak Hazretleri yerine göre kendisine karşı gelenleri, kendi hukukuna riayet etmeyenleri mühletle bekletiyor. Yani onlara mühlet veriyor. Belki tövbe ederler diye. Ama bir kul anne ve babaya asi oldu mu? Yani bazen Cenab-ı Hak gazetlerine karşı olan isyanımıza ahirete kalıyor ama anne ve babaya isyan dünyada mutlaka ama mutlaka cezasını görüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle alemlere rahmet olarak gönderildikleri halde kainatı kuşatan bir rahmetleri bir merhamet etekleri ve kanatları olduğu halde anne ve babaya karşı gelenler için böyle beddua ediyor Anadolu tabiriyle. رَغِيمَ اَنْفُهُ ثُمَّ enfu, اَنْفُهُ ثُمَّ رَغِيمَ اَنْفُهُ Burnu sürtülsün, burnu yere sürtülsün, burnu yere sürtülsün. Dediler ki kim ya Resulallah? Kim için böyle dua ediyorsunuz? Kim için böyle böyle? Hoş olmayan de bulunuyorsunuz ya Resulallah. Kim için söylüyorsunuz? Buyurduk aleyhissalatü vesselam. Men edrake valideyi indel kibar <gülüyor> ahadehuma thumme lem yeduhilil cenne. Anne ve babasına ihtiyarlıklarında veya onlardan birine, babaya veya anneye yalnız olarak ihtiyarlıklarında yetişip de onlara hizmet edip sonra da cennete girmeyen için söylüyorum. Buyurdu aleyhissalatü vesselam. Yani ona saygı duymayan, onun Rızasını almayan ve de e, onun hoşnutluğunu kazanmayan için Aleyhisselatü Vesselam böyle üç defa peş peşe burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün diye ve bedduada bulunuyorlar. Durum tehlikeli değerli kardeşlerim. Öyleyse çok dikkatli olmak lazım. Öyleyse meseleye ciddiyetle eğilmek lazım. Anne ve babaya mutlaka saygı lazım. Tabii Anne ve babanın da evlatlarına sahip çıkması gerekir İslam'da. Onlar da bize birer emanettir. Bunu da söylemek lazım. Yani meseleyi tek yönlü ele almak asla doğru olmaz. Evlatlar da anne ve babalara birer emanettir. Cenab-ı Hak Hazretleri onları bize emanet olarak vermiştir. Mesela çok mühim bir unsur değerli kardeşlerim. Onlara anne ve baba daha anne karnındayken dikkat ederek mutlaka ama mutlaka halal rızk yedirmelidir anne ve babalara sesleniyorum evlatlarınız Allah'a kul olsun peygambere ümmet olsun istiyor musunuz şu cennet vatanı hayırlı bir unsur olsun istiyor musunuz size karşı saygılı olsun istediğiniz gibi yetişsinler ve hakikaten güzel insanlar olsunlar istiyor musunuz mutlaka onlara halal rızk yediriniz ağır bir ifade belki ama Anadolu sözüdür bu Onların haramla kanlarını bozmayasınız. Çok dikkatli olmak lazım. Çok dikkatli olmak lazım. Dedelerimiz bir kişiye hakaret edecekleri zaman ne derler değerli kardeşlerim? Özür diliyorum ağır bir tabir. Haramzade derler değil mi? Bırak şu haramzadeyi derler değil mi? Eğer haram yemişse ne anneye faydalıdır ne babanın, babanın hukukuna riayet eder ne onlara saygı duyar ne millete ne devlete asla saygı duymaz. Siz zannediyor musunuz bu PKK'lılar rastgele insanlardır? Bu vatanına, milletine, sancağına, bayrağına, hatta anne ve babasına, kendi öz anne ve babasına ve kardeşlerine ihanet edenler böyle hakikaten tesadüfen öyle olmuş mu zannediyorsunuz? Mümkün değil. Mutlaka ama mutlaka kanlarında haram vardır. Hatta bunların birçoğu, yani bugün yine o, Mehmetçiklerimizi, o yavrularımızı, o ciğerparelerimizi herkes bir tarafta bayram yapıyor. Öbür tarafta anneler ağım ağım ağlıyorlar değerli kardeşlerim. Çünkü ciğerparelerini toprağa veriyorlar. Bir tanesi bir evin bir oğlu. İsterse elli tane olsun. Hepsinin yeri ayrı. Öbürü terhisine izin bile kullanmamış. Terhisine şurada çok az bir süre 90 gün kalmış gelecek anne ve babasına kavuşacak dostlarıyla kucaklaşacak ama hain tuzak bunların çok özür diliyorum çok özür diliyorum böyle bir zayıf hadis de duymuştum değerli kardeşlerim la yabuğiy alen nasi illa vele dubaguyn Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak çok bağışlayınız beni ancak tepkimi böyle ifade edebiliyorum beni beni affediniz. Nikahtan gelenler böyle devletine ve milletine karşı gelmezler. İnsanlara karşı anarşist olmazlar buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri. Bunu ben büyüklerimden bir hadis olarak da duymuştum. sıhatini bilemiyorum ama yani devletine ve milletine bu kadar ihanet edenlerin kanında ve soyunda mutlaka bir şeyler vardır. Mutlaka bir şeyler vardır. Allahu u Zül Celal Hazretleri bu kirli unsurları Artık daha fazla ileri gidemiyorum. Bu memleketin, bu aziz milletin, bu cennet vatanın eteğinden temizlesin. Rabbim bunları kendi kahretsin. Yeter artık ocak söndürmesinler. Yeter artık ocaklara, evlere ateş düşürmesinler, düşüremesinler. Değerli kardeşlerim, evlatlarımızı Müslümanca yetiştirmeliyiz. Müslümanca hadisatı görüyorsunuz. Gazeteleri okuyorsunuz, haberleri takip ediyorsunuz, televizyon programlarına hep beraber bakıyoruz işte. Elimizin altında her türlü haber artık dünyanın her yerinden duyulabiliyor. Mesela ehliyeti de yok, özür diliyorum, sarhoş da olmuş, geçiyor arabanın direksiyonuna. Sonra hem kendini katlediyor hem arabasında olanları mesela. E, evlat öyle büyütülürse, öyle yetiştirilirse, eğer İslami terbiye verilmezse, insanlara saygı terbiyesi ona verilmezse, Allah korkusuyla, peygamber sevgilisiyle, sevgisiyle büyütülmezse, neticede olacak olan budur. Ya anarşist olacak, ya Allah korusun vatan haini olacak, ya esrarcı, afyoncu, eroinci olacak, veya ne bileyim anne ve babasına asi olacak, devletine ve milletine karşı gelecek veya bir gün bir köşede bir kenarda intihar edecek. Rabbi muhafaza buyursun. Rabbi muhafaza buyursun. Onun için evlatlarımıza sahip çıkmalıyız. Yavrularımızı daha annenin karnında hatta daha evvelinden halal ile meydana getirmeliyiz. Kanımız bizim halal olmalı. Sonra o yavrulara anne karnından başlayıp halal rız yedirerek, halal süt içirerek halal ile onları beslemeli ve büyütmeliyiz. Sonra insanların hakkı onların üzerinde olmamalı büyürken tertemiz bir kanla, tertemiz bir gıda ile büyümeliler. Ve sonra onları İslami terbiye ile terbiye etmeliyiz. Onların kalplerine Allah korkusu vermeliyiz. Peygamber sevgisi yerleştirmeliyiz. İnsanlara saygıyı öğretmeliyiz. Kul hakkını onlara çok ciddi şekilde anlatmalıyız. Bu annelerin ve babaların en ciddi mesuliyetlerinden biridir. Kul hakkı çok mühim. Kul hakkı konusunda terbiye almamış bir evlat yarın mesele eline geçtiği zaman kendisi kendine hükmeder hale geldiği zaman karşı tarafa ihanet etmekten veya karşı tarafa aldatmaktan çekinmeyecektir. Onun için daha küçükken, daha küçükken, küçücük bir çocukken bir başkasının bahçesinden çiçek koparıyorsa hayır evladım orası senin bahçen değil demeliyiz veya komşunun bahçesinden bilmeden bir meyve alıyorsa daha ilk çarşıya çıkarmışsınız, yanınızda o bilmiyor. İlk defa beraber bir markete gitmişsiniz misal veya bir bakkala bir, bir yere girmişsiniz. O çocuk tabii orada gördüğü şeyler hoşuna gidecek, hemen el atacak. Ona anlatmalıyız evladım, o bizim hakkımız değil. Onun karşılığını vererek ancak alabiliriz. Veya oradan izin alarak, müsaade alarak ancak elde edebiliriz. Yoksa haram olur, yoksa yasaktır. Yani onları... Dinlerini öğreterek büyütmeliyiz ki ileri de, ileri de pişman olmayalım. ileri de pişman olmayalım. Evet onlara kendimiz de güzel örnek olmalıyız değerli kardeşlerim. Bizi anne ve babaları, evlatlar güzel örnek olarak görmeli. Allah korusun. ...onun hakkına tecavüz ediyor... ...buna yalan söylüyor... ...öbürüne iftira ediyor... ...bir ikisinin kıybetine ediyor... ...veya insanlardan bir şeyleri çalarak getiriyor... ...sonra da evladına... ...çoluk çocuğunu ailesine yediriyorsa... ...o evlat büyüdüğü zaman ne olacaktır? Ne olacaktır? Allah muhafaza buyursun. Evet... ...ve onları küçük yaştan ibadete alıştırmalıyız. Ağaç yaşken eğilir demiş dedelerimiz. Büyüdüğü zaman... ...şekil vermek için... ...hızlara bağlamanız... ...eğer... Kereste olmuşsa, eğer odun olmuşsa, eğer kavas haline gelmişse yani kabalaşmışsa sonra mutlaka sağını solunu inciterek yontmak mecburiyetinde kalırsınız. Bazen istediğiniz malzemeyi yine elde edemeyebilirsiniz. Derelerimiz ağaç yaşken eğilir diye buyurmuşlar. Onun için yavrularımızı küçüklükten, küçüklükten yetiştireceğiz. Vakti geldiği zaman evladım namaza, geçen gün dostlarıma sohbet ettim de aynı şeyleri söyledim. Kainatın efendisi alemlere rahmet olarak gönderilen o büyük insan, o yüce insan, evlatlarınız 7 yaşına geldiği zaman namazı onlara emredin diye buyuruyorlar. Dostlarıma dedim ki, Buluğa, özür dileyerek söylüyorum, namazın farz olması yaşına yaklaştıkları zaman 1-2 sene kalan, yavrularınızı mutlaka sabah namazını da kaldırın, acıyın onlara, merhamet edin. Ve, o yavru sabah namazına kalkmaya da uykusunu bölmeye de alışmalı ki yarın namaz farz olduğu zaman kendisine kolaylıkla uyansın. Allah'ın emri olarak bilsin. Okula göndereceksiniz. E sizin yokluğundan, yokluğunuzda namaz kılmasa nasıl onu büyüdüğü zaman hizaya getireceksiniz? Allah'ın emrini nasıl yerine getirecek? Ve, ve onu nasıl bir güzel Müslüman olarak göreceksiniz değerli kardeşlerim? Pişman olmamak için küçüklükten başlayın, küçüklükten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyorlar, onun emrini ifa edin. Onun emrini ifa edin. Onların dünyalarını kazanmaları için çalıştığımız gibi, onlara sermaye hazırladığımız gibi, onların işini düşündüğümüz gibi, şu geçici dünyada rahat etmelerini, diplomalarının olmasını, üniversiteyi kazanmalarını ki tabii olsunlar. Rabbim cümlenin evladına nasip etsin. Rabbim cümlenin evladını en üstün mertebelerde görmeyi bütün anne ve babalara nasip etsin. Lütfetsin inşallah ama asıl ebedi hayat mühim. Asıl ebedi hayatı nasıl kazanacaklarını onlara biz kendimiz örnek olarak göstermeliyiz. Hani büyüklerimiz derler ya eğitimciler evlatlarınızı sözlerinizle değil, bağırarak, çağırarak değil, azarlayarak değil, kızarak değil, döverek değil davranışlarınızla eğitiniz. Babayı öyle görsün, anneyi öyle görsün, benim annem ve babam böyle deyip öyle kendisine mis gibi pırıl pırıl Muhammedi bir hayat seçsin. Mesela küçük yavrularımızı, daha küçükten kızlarımızı mesela başörtüsüyle tanıştıralım ki başörtüsü farz olduğu gün zorlanmasın, zorlanmasın. Kimileri şöyle dermiş, kimileri böyle dermiş. Bazıları ayıplarmış. Bazıları televizyonun ekranına çıkarıp minicik yumurcakların haline bakın. Yani başörtüsü, başörtüsünün altına bir de bir, bir de bone geçirmiş filan diye ayıplar. Boşverin, Başverin bütün bunları. Biz Müslümanız ve İslam'a göre tavır ortaya koymak mecburiyetinde olan insanlarız değerli kardeşlerim. Bizi kınayan bizim gibi insan. Bizi ayıplayan, bizi çağ dışı diyen, bize gerici diyen şöyle veya böyle nihayet bir insan. O da bizim gibi bir insan. Bırakın değer vermeyin. Eğer Allah'a ters düşüyorsa, eğer İslam'a ters düşüyorsa bizim Rabbimiz var, bizim Allah'ımız var, bizim Kur'an'ımız var. Ve biz çok mühim, ben ve siz mecburen ahirete hazırlık yapmak mecburiyetinde olan insanlarız. Bizim geleceği düşünmek mecburiyetimiz var. Biz ilerici insanlarız. Bizim ilericiliğimiz o kadar mükemmel, o kadar muhteşem, o kadar, o kadar sınırsız ki, biz bu dünyadan ahireti görecek kadar ileriye bakmak mecburiyetinde olan insanlarız. Varsın bazıları bize gerici desin. 14 asır evvelinin hükümlerini uyguluyorlar desinler. Varsın desinler. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَا۪يمُ Kendilerini kınayanların Levmetmelerinden, ayıplamalarından da korkmazlar diyor Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde inanan müminler için. Öyle olunca biz pırıl pırıl. Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gül bahçesinde bir gonca gibi. Hem kendimiz öyle yetişmeliyiz, hem de yavrularımızı öyle yetiştirmeliyiz rahman değerli kardeşler. Benim vazifem bu. Dilim bu kadarına dönüyor, bu kadarını becerebiliyorum ve bu kadarını söylüyorum. Ama ben beni izleyen kardeşlerime, biz hepimiz insanız ve hata ederiz. Şunu söylüyorum, şunu anlatmaya çalışıyorum. Ne olur güzel Müslüman olalım. Yerine göre nefsimizde ve ailemizde yeniden İslamı ilan edelim ve yeniden Müslüman olalım. Hani sahabe-i kiram efendilerimiz bazen otururlar öyle derlermiş. Gel tekrar bir Müslüman olalım. Yani kelime-i şehadeti yeniden bir daha tekrar edelim. Kelime-i tevhidi yeniden bir daha bütün varlığımızla, zerrelerimizle ve kıllarımızın ucuna varan bir imanla yeniden tekrar edip, yeniden bütün varlığımıza yerleştirelim, hakim kılalım. Yeniden bir Müslüman olalım. İmanımızı bir yeniden yenileyelim. Dünya nereye giderse gitsin. Ve kim bize ne derse desin, güzel bir Müslüman, temiz bir Müslüman, pırıl pırıl bir Müslüman, anne ve babasına saygılı, devletine ve milletine azami saygıda ve hürmette, büyüklerine karşı fevkalade bir hürmet, küçüklerine karşı sınırsız, sonsuz bir rahmet ve merhamet ve de şefkat, insanlığa saygılı, kul hakkına fevkalade riayetli, değerli kardeşlerim gerçek bir mümin, yani kul hakkına o kadar o kadar riayet eder ki çok özür diliyorum asla yola tüküremez. Çünkü bir başkası o manzarayı hoşnutlukla karşılamayacaktır. Soyduğu meyvenin kabuğunu asla arabanın camından, içtiği sigaranın izmaridini asla arabanın camından dışarıya atamaz. Kullandığı kağıt mendili buruşturup sokağa atamaz. Bunları bile kul hakkı olarak görür. Rastgele bir yere arabasını park edemez. İnsanların gelip geçecekleri yerde onlara engel olamaz. Buradan başlayınız, bütün bunlardan başlayınız, Cenab-ı Hak Hazretlerine kulluğumuza, namazımıza, zekatımıza, haccımıza, orucumuza varıncaya kadar, Rabbimizin emirlerine, İslam'ın beş şartına varıncaya kadar. Her şeyinde mümin dikkatli insandır, temiz insandır, nezih insandır. Konuşurken, sokakta mesela konuşuyor. Ağzına ne gelirse söylüyor, oradan hanımlar mı geçiyor? Oradan saygın insanlar mı geçiyor? Orada başkaları mı var? Yok mümin bunlara dikkat etmek mecburiyetinde. Dükkanının önüne bütün her şeyini çıkarmış. Ümmeti Muhammed'in kaldırımına engel mesela. Hakkı yok. Orası kaldırım. Başkalarının geçmesi için yapılmış. Misal aklıma geliveren bazı şeyleri söylüyorum. Değerli kardeşlerim bütün bunlar... Bütün bunlar yarın hani fe men ya'mel mithgâle hayran yarah ve men ya'mel mithgâle şerran yarah fehvasınca yaptığımız zerre kadar iyiliğin karşılığını mutlaka göreceğiz ama zerre kadar kötülüğün de cezasını çekeceğiz. İslam bu, İslam bu. Bir toplu iğne ile, bir diş çöpü ile devlete ve millete, bir pirinç tanesi ile devlete ve millete ihanet haramdır ve de yasaktır. Cenab-ı Hak Hazretleri onun da, onun da, ötekisinin de, berikisinin de hesabını soracaktır. Öyle olunca mümin dikkatli insan. Mümin, evlatlarını asıl o konu üzerine gelmek istiyorum. Güzel yetiştiren insan, temiz yetiştiren insan. Onun kanını temiz veren insan. Anne öyle bir süt veriyor ki evladına, evlat daha beslenirken, büyürken, kundakta iken istidat olarak geliyor. Hani Anadolu'muzun insanlarının çok sevdikleri iki kardeş vardır. Meşhurdur bunlar. Mehmedi Biçan ile Ahmedi Biçan denilir. Mehmet Biçan, Ahmet Biçan. Babaları Karadeniz taraflarından gelerek Çanakkale'ye yerleşmiş. Bakınız tarih kitaplarımıza. Yani bunlar muhayyel fıkralar değil, hikayeler değil. Gerçek eser sahipleri bunlar. Her ikisinin de muhtelif eserleri var. Mehmet Bican büyüktür, Ahmet Bican ondan küçüktür. Ama ikisi de pırıl pırıl yetişmiş iki İslam alimidirler. Her ikisinin de bıraktıkları eserler var. Hatta 1450 veya 51'de Mehmet Bican İstanbul'un fethi olunduğu sene Gelibolu'da, Çanakkale Gelibolu'da vefat etmiş. Kardeşi Ahmet de ondan üç sene sonra vefat etmiş. Bugün Gelibolu'da kabirleri bile belli bu. Üstadların, alimlerin. Rabbim şefaatlerine nail etsin. İkisi de kıymetli insan. Ahmet Bican küçük kardeş. Bir gün camide Gelibolu'nun büyük camiinde, merkez camiinde vaaz ediyor. Çok da güzel vaaz edermiş. Tesirli de vaaz edermiş. Ağabeyi Mehmet Beycan biraz sonra geliyor cemaatin arasına oturuyor şöyle. Ahmet vaaz ederken zaman zaman tebessüm ediyor gülüyor. Ahmet buna tutuluyor. Acaba ben yani yanlış mı yapıyorum? Hata mı ediyorum? Abim bana niye gülüyor? Neyse sabrede. Tabii bu tip hadiseleri hepimiz yaşarız. Konuşanlar hep yaşarlar böyle. Karşımızdaki bir insan güldüğü zaman acaba biz mi bir noksan yaptık? Bizim bir hatamız mı oldu? Veya bir başkası bir başka tarafa baktığı zaman ben cemaati tesir edemiyor muyum? Niye gözler başka tarafa bakıyor? Konuşan insanlar bilir bunu değerli kardeşlerim. Abisinin gülüşü Ahmet'i rahatsız ediyor. Eve geliyor gelir gelmez annesine şikayet ediyor. Anneciğim hiç sorma bugün abim hiç yapmadığı bir şey yaptı bana. Hayırdır evladım ben konuşurken bana güldü anneciğim. Mehmet yine tebessüm ediyor. Bir yandan da bir yandan da gözlerinden böyle inci gibi yaşlar döküyormuş. Ağlıyormuş. "Evladım," anne diyor. "Ben sana böyle bir terbiye vermedim. Neden güldün kardeşine? Ayıp değil mi?" "Anacığım, beni bağışlasın kardeşim ama sahip olamadım," diyor kendime. Çok güzel bir manzara ile karşı karşıyaydım. Kendime sahip olamadım. "Ahmet kardeşim, bugün Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın hikayesini, Kehf suresinde geçen hikayelerini anlatıyordu. İşte Musa Aleyhisselamla Hızır Aleyhisselam önce Musa Aleyhisselam'ın onu size teferruatıyla bir anlatmak ister gönlüm. İnşallah bir gün anlatırız. Değerli kardeşlerim. Beraber oldular. Cenab-ı Cenab Musa ala ve aleyh, dedi ki Ya Rabbi yeryüzünde benden daha çok bilen biri var mı? Rabbimiz işaret ettiler. Sonra Hızır Aleyhisselam Orada Kur'an-ı Kerim'de Hızır Aleyhisselam'ın adı geçmiyor ama bütün müfessirlerimiz o Hızır Aleyhisselam'dır diyor. Hızır Aleyhisselam'la birleştiler. Ondan bazı şeyleri öğrenmek istedi. Bir yolculuğa çıktılar. Üç enteresan hadise ile karşılaştılar. İşte bir geminin yaralanması, zarara uğratılması, bir çocuğun öldürülmesi. Kehf suresinde geniş geniş anlatılır. Nihayet Musa Aleyhisselam dayanamadı ve ayrıldılar. Çünkü aralarında şart vardı. Musa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam ne yaparsa yapsın müdahale etmeyecekti üçüncüsünde de üçünde de ayrı ayrı müdahale edip de niye böyle yaptın deyince hazafi raku benim ayrıldılar değerli kardeşler. Ben diyor kardeşim Ahmet bu hadiseyi anlatıyordu. Yani Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'ın bu birlikteliklerini anlatıyorlardı, anlatıyordu. Hızır Aleyhisselam da o anda camideydi. Tahaccüple dedi ki Allah Allah. Ya Rabbi bu Ahmet ne güzel anlatıyor. Sanki Musa ile benim yanındaymış gibi hadiseye hakim olarak, meseleye hakim olarak anlatıyor dedi. Hızır Aleyhisselam'ın bu sözü benim de hayretimi mucip oldu. Onun bu sözüne tebessüm ettim. Haşa ki kardeşime tebessüm edeyim. Bu defa Ahmet telaşe düşüyor. Ağabeyim Mehmet Hızır Aleyhisselam'ın camide olduğunu görür de ben niye göremem anacığım? Annesine yükleniyor bu defa. Neden ben abiyim gibi istidatlı değilim? Neden o açıktan Hızır Aleyhisselam'ı gördü de ben göremedim? Annesi der ki değerli kardeşlerim, annesi der ki evladım sen ağabeyine yetişemezsin. Biz anlatanlar bu televizyon ekranlarında, camilerde, hutbelerde, minberlerde, sohbetlerde değerli kardeşlerim, İhlas ve samimiyeti, isla, e, samimiyetle İslam'ı anlatanlar, kendimiz sayısız kusurla Cenab-ı Hak Hazretlerinin affına mağruren sizin huzurunuza çıkıyoruz ama vallahi memleket evladı keşke böyle yetişsin diye arzu ediyoruz. Arzumuz bu, gönlümüzden geçen bu. Bu memleket evladı keşke böyle yetişsin arzu ediyoruz. Bizim endişemiz bu, gayretimiz bu. Bunun için çıkıyoruz, bunun için bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Ben bir yerde, çünkü biz noksanız, insanız, beşeriz. Hani hocaların dediğini tutun da gittiği yoldan gitmeyin sözüne de hak veriyorum. Tabii aslında öyle hoca olmamak lazım ama biz insanız. Peşinden kayıtsız ve şartsız gidilecek tek şahsiyet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir ve onun sahabesidir. Yoksa biz hata ederiz tabii. Ama Allah kalbimizi biliyor ki, yarın mahşerde niyetler ortaya çıkacak ki, bu memleket evladı için bizim düşüncemiz, arzumuz, isteğimiz bu. Bu, bu mehmet Bican gibi olsunlar. Hızır Aleyhisselam'ı keşke bu memleket evladı açıktan görünsün ama şartta şu bakınız. Anne diyor ki evladım sen ağabeyini mümkün değil geçemezsin. Neden? Çünkü diyor ben ağabeyine bir defa abdestsiz süt vermedim. küçüklüğünde, bağışlayın beni, kundak bebekken, ben ona süt emzirirken, ağabeyine bir defa, abdestsiz süt vermedim, sen, bir gün kundakta yatıyordun, ben de namaza durmuştum, çok ağladın, ben de farz namaz olduğu için bozamadım, mahallemizin, mahallemizin hanımlarından biri senin yanındaydı, ağlamayasın diye, ağlamayasın diye, Aldı seni kucağına ve kendi göksünü sana verdi. Bu arada sen ondan birkaç damla süt emdin. Kendisine sordum, hanım kardeşim abdestli miydin? Maalesef abdestli değildim dedi ve üzülerek, üzülerek elinden seni aldım ama sen o abdestsiz sütün birkaç damlasını içmiş oldun. Onun için ağabeyin abeğin mertebesine erişmen mümkün deil evladım dedi. Eğer bu memleket evladının kendilerine, vatana ve millete saygılı olmasını istiyorlarsa hüküm elinde bulunanlar ve idareciler veya işte yetkili olanlar memleket evladının böylece yetişmesi için gayret etmelidirler. Böyle yetişmesi için, bu memleket evladının böyle yetişmesi için gayret edenlerden Cenab-ı Hak Hazretleri sonsuz razı olsun. Rabbim onları melekleriyle teyit etsin, Cebraillerle korusun ve muhafaza etsin diyorum. Ama gelin görün ki, gelin görün ki, elin oğlu bunu kıskanıyor. Elin oğlu bunu asla hazmedemiyor. Yavrunun, evladın dürüstlüğü ona göre, Olmayacak şey, makul bir şey değil. Yani o küçük yavru pırıl pırıl evlat tertemiz geliyor, Allah korkusu ona verilmiş, Aleyhissalatü Vesselam'ın sevgisi ona verilmiş, kutlu doğum münasebetiyle çıkmış sahneye mesela, Resulullah ile şiir, ilgili şiir okuyor. Veya Kur'an-ı Kerim okuyor. Adam garipsiyor, adam garipsiyor. Onun için özür diliyorum değerli kardeşlerim, onun için anne ve babalara diyorum ki ben varsın, biz onlara hiç bakmadan evlatlarımıza sahip çıkalım ve bizim evlatlarımız inşallah Ahmet Bican gibi, Mehmet Bican gibi büyüsünler ve yetişsinler. Memleket için hayır unsuru olsunlar. Asla, asla memleketin kasasından ve kesesinden bir tek toplu iğneyi bile yakalarına takamasınlar. Cenab-ı Amer radıyallahu Efendimiz hazretleri bir gün, Son söz olsun. Daha söyleyeceğim şeyler vardı ama zamanımız doluyor. Hazreti Ömer radıyallahu anhu Hazretlerinden aktarılır değerli kardeşlerim. Dostlarından biri kendisini ziyarete gelir. Bir mum yanmaktadır Hazreti Ömer'in masasında. Hazreti Ömer mumun ışığında bir şeyler yazıyor. Koca Ömer bizim hayran olduğumuz insan tipi ve idealimizdeki insan tipi keşke 70 milyon evladını onun gibi yetiştirebilse, onu örnek alabilse, ona benzetebilse. Şu anlatacağımı beğenmezseniz siz evlatlarınızı Ömer gibi yetiştirmeyin değerli kardeşlerim. Mum yanıyor, bir şeyler yazıyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bir zat geliyor, sahabeden bir zat, dostlarından, arkadaşlarından. Selam veriyor. Hazreti Ömer'den cevap yok. Yazıyor, yazısını bitiriyor ve de o mumu söndürüyor, çekmecesinden ayrı bir mum çıkartıyor. O mumu yaktıktan sonra selam alıyor ve buyur kardeşim hoş geldin diyor. Gelen zat, ya emir müminin ey müminlerin emiri, devlet başkanı. Nihayet bir selam alacaksın bir hal hatır soracağız. Mumu değiştirmenin bu kadar bekletmenin alemi neydi diye sorunca diyor ki ben seni biliyorum ve tanıyorum. Sen benim dostumsun, kardeşimsin. Bir iş için gelmedin. Sen hasbuhal etmeye, benimle dertleşmeye, benimle sohbet etmeye geldin. Bu yanan mumun parasını devlet vermişti, millet vermişti. Devletin kesesinden, kasasından alınan bir mumdu. Ben o anda devletin işiyle meşguldum. Devletin mumu yanarken benim özel sohbet etmem mümkün değil. Bu ikinci yaktığım mum, kendi cebimden verdiğim parayla aldığım bir mum ve kendimin, kendimin alıp da yaktığım bir mum. Şimdi istediğin kadar sohbet edebiliriz. E biz bu memleket evladı keşke böyle olsa deriz değerli kardeşler. Rabbim lütfetsin inşallah. Rabbim lütfetsin. Fakat çok gariptir, çok enteresandır. Dünyanın bütün bozulmasına rağmen... Dünyanın bir yandan korkunç bir süratle, korkunç bir süratle taaflun etmesine, kokuşmasına rağmen dünyada İslam ülkelerinde ve Müslümanlar arasında hep güzellikler çoğalıyor bakıyorsunuz. Yani böyle farkında olmadan sanki kardelenler gibi karların arasından Cenabı Hak çiçekler çıkartır gibi iyilikler ve güzellikler de oluyor. Alemlerin yüce Rabb'i lütfedecek inşallah. Dua edeceğiz. Çalışacağız, gayret edeceğiz, evlatlarımızı yetiştireceğiz. Yarınımız, bugünümüzden daha iyi ve de daha hayırlı olacak rahman değerli kardeşlerim. Yarın, yalnız tabii bu bizim dürüst olmamıza, bu bizim güzel örnek olmamıza ve bu bizim evlatlarımızı halal rızkla yetiştirmemize bağlıdır. Anneler, sizlerden hanım kardeşlerim, sizlerden istirham ediyorum. Evlatlarınız Ahmet Bican, Mehmet Bican gibi olsun istiyor musunuz? Evlatlarınıza haram yediriniz. Kocalarınıza deyiniz ki, efendi biz açlığa sabrederiz, eskiyi yamalıyı giyeriz, günlerce yerine göre aç kalırız ama haram istemiyoruz senden. Sen dürüst ol, tamam mı? Hanım kardeşlerim, sizlere istirham ediyorum. Sizlerden istirham ediyorum, eşlerinize böyle söyleyiniz. Bize haram getirme. Bize haram yedirme. Başkasının hakkını, başkasının rızkını bize getirip de yedirme. Biz yerine göre tuz ekmek, kuru ekmek yeriz. Resulullah'ın evinde olduğu gibi oluruz. Bir giydiğimizi, bir sene giyeceğimize, üç sene, üç sene giyeceğimize, beş sene giyeriz, on sene giyeriz, inceye kadar giyeriz, yamalı olarak giyeriz ama... Dünyada bütün açlığa ve sıkıntılara sabrederiz. Yalnız cehennem ateşine takatımız yoktur. Bize halal rız getirin diye eşlerinize tembihde bulununuz. Ve evlatlarınıza abdestsiz süt vermeyiniz. Yavrularınıza abdestsiz süt vermeyiniz. Faydasını ileride göreceksiniz rahman Bütün amellerimizin Rabbimizin rızasına uygun olmasını, Allah'ın bize hayırlar, iyilikler ve güzellikler lütfetmesini iltica ederek sözümü burada tamamlıyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Alemlerin Yüce Rabbi sizi, bizi ve bütün sevdiklerimizi Ümmeti Muhammed'i razı olduğu çizgide daim kılsın. Elimizden tutsun, bizi nefse ve şeytana bırakmasın. Zamanın kötülüklerinden muhafaza eylesin. Bizi Kur'an yolunda Resulullah'ın nurlu izinde daim eylesin. Ve ve yarınımızı bugünümüzden çok daha hayırlı eyleyip Ümmeti Muhammed'le birlikte çok güzel, bereketli, nurlu, feyizli günler görmeyi cümlemize nasip etsin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Velhamdülillah ya